53 R Köşe Yazısı Hayırlı Kandiller Hayırlı Kandiller Gazzem Hayırlı Kandiller İlk Kıblem Aksa M. Hayırlı Kandiller Yeryüzünün Belki De En Takva İnsanları Hayırlı Kandiller Bir Başına Kalan Yetimim Öksüzüm Hayırlı Kandiller Evlat Acısını Her Gün Yaşayan, Çılıklarını İçine Haykıran Anneler Gözlerindeki Yaşı Yüreklerine Damlayan Babalar Sizden öğreneceğimiz ne çok şey var aslında, ne çok ders. Hayırlı kandiller sessizliğe bürünmüş, bir gün kendisine de sıra geleceğini hiç ama hiç aklına getirmeden sinema film gibi yaşananları seyreden Ümmet-i Muhammed, sana da hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller Gazze'm. Hayırlı kandiller Filistin'im. Hayırlı kandiller gönlümüzün varları. Gözümüzün yaşları. Hayırlı kandiller. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize, üzerimize olsun. Hatice Kesti Oğlu Yazar Başöğretmen